Şirayeti de harkez Burada üstelik fail belli. Hani halanın oğluna itimas geçtin mi Allah'ın Resulü böyle hükmettin diyor adam. en Ensardan birisi. Ve hakkında ayet iniyor. İman etmiş olmazlar diye. İman nefy ediliyor. Ama zahiren İslam hükmü devam ediyor kişide. Mürted hükmün uygulanmıyor yani şahsa. Ama fiili küfür mü? Küfür. İmanı nefyeden bir iş işliyor. Zahirin İslam'da kalıyor ama. Evet. Haricilerin burada aşağıya gitmesinin sebebi mülteh harcileri e, hata ettiği yer, haktan saptığı yer diyelim, e, ıslahların yerinde kullanılmaması bir. iki e, bazı mukayyet nasların mutlak olarak ele alınması. Mesela Mayda 44 gibi. Mayda 44 mesela biz Tayyip tekfir ediyoruz. Bizim tekfir edişimizde her cennin tekfir edici bir değil. Aynı sebeplerden değil. Biz hangi sebepten tekfir ediyoruz? Adam namazı yasakladı. Cemaatli namazı yasakladı. Burada kimseye mazeret söz konusu değil. Ama onlar oy verdiği için. Ya oy vermek. İşte Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmesi diyor. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek diye bir küfür yok. Kur'an ve sünnet maslarında. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye bir nas yok. Var mı? Nasıl nas var? Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir diye bir nas var. Yani haber nası. İlk söylediğim cümle hüküm cümlesidir. Yani Kur'an'daki ayet Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek küfürdür şeklinde gelseydi biraz aklık payları olurdu. O zaman işte mutlakı takhid eden belirler var mı falan filan bunlar değerlendirildi. Ama böyle bir hüküm yok İslam'da. Bundan kurtulan olmadı. kimse de olamaz. Yani Allah Resulü bile Allah Resulü bile yani bazı şeyleri araştırırsan burada işte Allah indirilmeye hükmetmedi burada diyebilirsin. Bundan kurtulan selamette kalan Allah'ın indirilmeye hükmetmedi nasıl bunu nasıl söyleyebiliriz? Allah Resulü'nün işte e, sünnet zaten vahiy değil mi diye itiraz edebilirler. Hmm. Deriz ki Allah Azze ve Celle Resulü'nü vahiy ile düzelt. Mesela Mücadele Suresi'nin ilk ayetleri. Hmm. İşte Talak Suresi'nin e, Tahrim hmm. Suresi'nin ilk ayetlerinde olduğu gibi. Hükmediyor Allah Resulü ama Allah düzeltiyor. O zaman ilk hükmettiğini Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmek. Değil mi? Hmm. Bunu alevla kalırsan haşa Allah Resulü'nü bile hükmetmek. <gülüyor> Yani tekfir etmeye götürecek bir şey olur. Sonra işte diğer halifeler, Akeza Ömer radiyallahu anh'ın buna benzer hükümleri var. Bir yere baskına götürdüğün, hani Allah'ın indiriliği hükmetme dediği rivayette var değil mi? Allah'ın indiriliği değil, Allah'ın hükmüyle hükmetme. Allah'ın hükmüyle Bu da Burada ayrıcı naslardan birisi, yani çok hüküm meselesiyle, yani bu teşri meselesiyle alakalı değil ama harcilerin belini kıracak naslardan birisi. Ne manada? Dünya hükmüyle ahiret hükmü açısından. Mesela Allah'ın hükmünü senden isterlerse, sen onlara Allah'ın hükmüyle hükmetme. Kendi hükmünü ver diyor. Çünkü Allah'ın hükmüne isabet edip edemeyeceğini bilemezsin diyor. Neyi kastedilen burada? Biz şimdi imanlara hükmedemiyoruz. Bak şimdi Usame bin Zeyd radıyallahu anh Allah'ın hükmüyle hükmetti değil mi? Kellesini aldı adamın. La ilahe illallah dedi. Allah Resulü korkudan dolayı söyledi. Korkudan dolayı söylediğine hükmetmek Allah'ın hükmü. Kalbini mi yardım diyor bu yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam? Sen kendi hükmünü ver. Ne benim hükmüm? Ya ben adamın kalbini bilmiyorum ama zahiren işte alametler gösteriyor ki bu adam korkudan dolayı yani yenik pozisyona düşünce işte canını kurtarmak için la ilahe illallah diyor. Bak bu onun kalbine hükmetmek değil mi? Allah'ın hükmü. yani Allah'ın bildiği alana hükmetmek. Ama zahirinde senin hükmetmek gereken şey ne? Onun dilinden çıkan la ilahe illallah sözü Muhammed'in Resulullah sözü veya yani, e, bu. Şimdi bunu söyledikten sonra bu adam namaz kılmasa. Yani tamam Müslüman oldum. Yani öldürmesi orada. Ve namaz kılmasa ne olacak? Bizim hükmümüz geçerli olacak yine. Şimdi Zulhu-Eysirah olayını biliyorsunuz o ganimet taksiminde. Halid bin radıyallahu anh bunu öldüreyim diyor. Ey Allah'ın Resulü bu münafığı öldüreyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne cevap veriyor orada? Namaz, namaz kılanlardan olabilir. Namaz kıldığında bilmiyor. Namaz kılanlardan olabilir diyor. Namaz kılanlardan ol olmadığında o esnada bilmiyor. Başka bir yerde e, yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a işte e, birisini öldürmekten bahsediyorlar. Git onu öldür diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Git onu öldür demesi o adamın küfür işlediğini gösteriyor. Bir dakika diyor o ee, namaz kılıyor mu? Kılıyor da Allah'ın Yani adam küfür işlemiş. Namazın ona ne şey olacak? Kılsa ne olur diyor. Ya, La ilahe illallah diyor mu diyor Estağfurullah önce. Yani bunu dese ne olur? işte küfür işliyor. Namaz kılıyor mu? Yani kılsa ne olur? Diyor. Ben işte böylelerini öldürmekten men olundum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki adam La ilahe Allah diyorsa, namaz kılıyorsa kılıcı kaldırıyorsun. Ama senin ondan kılıcı kaldırman onun mümin olduğuna hükmetmek midir? Değil. Zahire yani mürtet olduğuna hükmetmiyorsun. Sadece Müslümanlarla aynı hakta sahip. Ama bu adam küfür işlemiş. Küfür söylemiş veya nasıl olacak? Şimdi tekfirciler öyle şey yapıyor ya. Ya e Adam küfür işliyor. Yani la ilahe illallah dese ne olur? Namaz kılsa ne olur? Bu adam kafirdir. Mürtettir diyor yani. İşte Allah Resulü ben böylelerin öldürmekten ben olundum diyor. Bir de hocam, mesela, mesela o boynunu vurduğunda, hani kalbini mi yardın dediğinde, orada La İlahe İllallah'ın şartlarını da belki yerine getirmedi. Yani, yani şartlarını o anda nasıl getirsin zaten? Hayır, yani onların mesela deli getirip onların şartlarını. yerine İlahe gelmesi lazım evet. La için. İlahe İllallah'ın şartlarının çoğu Allah ile kul arasındaki şartlardır. Yani Allah'ın ahirette hükmedeceği alandır işte orası. Biz La ilahil İllallah sözünün tecellisine bakarız. Yani bu sözü söylüyor. Bir. Müslümanların arasına katılıp namaz kılıyor. İki. Bu yani. Ama mesela şimdi tekfir meselelerinde şeyler vardır. Mesela cehalet meselesi dikkate alınırken her cehalet değil. Dinde bilinmesi zaruri olan bir konuda cehalet mazeret değildir. Nedir bu dinde bilmesi zorunlu olan meseleler? Yani her cehalet, mazeret saymıyoruz. O zaman nedir bu? Dinde bilmesi zorlu olan demek şu demek. Alimin de, cahilin de eşit seviyede bildiği veya bilmek zorunda olduğu meseleler dinde bilmesi zorunlu şeylerdendir. Mesela Kur'an-ı Kerim'den bir ayet inkar etmek bunu ihlaldir. Adam bunun Kur'an'dan bir ayet olduğunu bile bile inkar ediyorsa o adam kafirdir. Yani burada cehalet mazereti olmaz. Adam orucu inkar ediyorsa bu adam kafirdir. <gülüyor> Namazı inkar ediyorsa farziyetini, yani kılarsan iyidir ama kılmasan da olur. Kılmasan da müslümansın diyorsa bu adam kafirdir. Namaz kılanlardan olsa dahi kafirdir. Peki tevil getirip sünneti muhalefet ederse hocam burada mesela namaz namazda mesela tevil getirip sünneti muhalefet ederse nasıl? Yani mesela Kur'an'da mesela e namazla ilgili mesela vakitler üç vakit. Ama Allah Resulü beş olarak mesela. Yani burada Şimdi bak sünnet inkarcısıysa o da kafirdir. Sünnet inkarcısıysa sünneti inkar eden de Muhammed'in Resulullah'a temelde e, muharebe etmiştir. Ya bu şeyde mesela bilinmesi zorunlu olduğu halde mesela bu şey Ömer radiyallahu anh'ın içki olayında tevil var. Yani bu namazda da tevil getiriyor. Veya başlar, Neye getiriyor? İnkar için mi <gülüyor> tevil getiriyor? Namazı inkar konusunda değil de namazı terk etme konusunda. Terk etmenin etme. ben onu söylemedim ki. Ben namazı inkarı da söyledim. Farziyetin inkarı söyledim. Namaz kılıyor olsa daha inkar ediyorsun <gülüyor> Namazı kıla mesela tesettürü inkar ediyor. Tesettür örtünürsen güzel bir şey ama örtünmeyebilirsin de diyorsa Allah tesettür emretmemiştir diyor mesela kadınlara. Yani işte bunda biz mesela zahirine gene hükmedemez miyiz? Yani zahiri Müslümanım dediği müddetçe yani münafık diyeceğiz o gene uzak duracağız. Zındık. Yani küfür, küfürdeki şimdi her münafık zındık değildir. Yani her münafık kafir olan münafıklardan değildir. Yani şey... Biz burada itikad-i nüfaktan, yani zındıklıktan bahsediyoruz. Şimdi... Abdülaziz Bayındır gibi hocam. <gülüyor> Mesela kaderi inkar etmesi gibi. Bak. E, burada yine temele ineceğiz. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah tevhidini. Temel tevhid, kişinin İslam'a girdiği cümleler. Buna muhalif olan kimse tekfir edilir. Mesela adam peygamberlik ilan ediyor. Abi İskender mesela peygamberlik ilan etti. Onu onaylayan, tasdik eden de doğrudan mürtet olur. Bak ben buna e, münafık yazıldık da demiyorum. Mürtet olur. Niye? Çünkü temel herkesin bilmek zorunda olduğu Muhammed'in Resulullah esasını iptal etmiştir. Sünnet inkarcıları ise zındıklar babında ele alıyoruz. Neden? Onlar Muhammed'in Resulullah'a temelden muhalefet etmiyor ama Resul'ün risaletinin esasları ile ilgili şeylerinde muhalefet ediyor, küfre giriyor. Ama e, yani işte bir peygamberlik iddiası gibi net değil. Ama sünneti hiç bağlayıcı görmüyor mesela Mustafa İslamoğlu böyle bir mürtettir. Açık açık şöyle söylüyor: Sahih bir hadis dahi olsa, sahih bir hadis dahi olsa Kur'an'a aykırıysa bağlayıcı değildir. Bak sahih bir hadis dahi olsa diyor yani. Şey estavla e, değiştiriyorum. Onun cümlesi bu değildi. Sahih bir hadis dahi olsa ahad hadis bağlayıcı değildir diyor. Kur'an aykırılık da zikretmiyor yani. Ahad hadis. Ahmet Kalkan da hocam aynısını söylüyor. İşte bu küfürdür yani. Sahih beni ilgilendirmez diyor. Yani Mütevahatır. Yok. Şu an benim bir hanefilik hanefilik öyle değil. Bağlayıcı değildir demek çok başka bir şey yani. Yok ben şeyha ben yanlış konuştum aslında. Sünnet şeyiyle onlarınki sünnet anlayışı Mesela hanefilerde yapsan da olur, yapmasan da olur. Mesela sakal diyor, sünnet diyor. Ya o o e, sünnet kelimesinin yani ıslahi manalarındaki detaylar bu bu değil. Hanefilerde şu var haber ahat meselesi var. Onlar nasıl ele alıyor ilk hanefiler? Yani usulcülerinden bahsediyorum. Dumeyni gibi. Ee, yani ahat bir haber mütevatir bir habere tenakuz edemez diyorlar. Kur'an mütevatirdir. E, hadis ise ahattır diyor mesela böyle ele alanlar var ilk usulcülerinden. Yani onlar Kur'an'a muhalefet, mütevatire muhalefet gibi eee bir şeyleri var, yani kriterleri var. Yani sünnetin aslını inkar değildir bu. Yok yani o aslında çok bariz bir şey söz. Çünkü sünnet, Kur'an'ın açıklaması sünnet olunca Kur'an'a senin verdiğin mana olmuyor şimdi o zaman. Sadece Kur'an demiyor ki mütevatir diyor. Ha mütevatir. Şimdi burada usulle ilgili ta yıllardan beri devam eden başka bir tabu var. O da mütevatirin tanımı meselesi. Peki mütevatir nedir? Eğer mütevatiri bizim gibi yani bizim algıladığımız gibi sahabenin uyguladığı gibi varsa bu sözde de bir e, ciddi problem yok. Nedir mütevatir? Eğer mütevatir ile kastınız, mesela Kur'an'ın mütevatir olması diyorsanız Kur'an'ın mütevatir olmasında iki kişinin şahitliği esas almıştır. Mütevatir'in ölçüsü iki olmalıdır. Ama zincirin en zayıf ağası bir. Ama sahabenin bir... Bir rol şimdi, iki şimdi iki şahitle yani iki tarikle gelen bir hadise, tek tarikle gelen bir hadis muhalefet ediyorsa hadis usulünde bu zaten şaz olarak değerlendirilir. Yani sahih hadis olarak değerlendirilmez. Ama sen buna sahih bir hadis bile olsa ahad yoldan gelmişse bağlayıcı değildir, ona inanmak gerekmez diyorsan bu Rasulünün Risaletini inkardır. Başka bir şey değildir yani. Zaten bunu açık açık söylüyor. Yani sünnetin bağlayıcılığını şeyde... temelden inkar ediyor Mustafa İstanbul ayetlere hep öyle tarif ediyor. Mesela Rasul'e itaat, Allah'a itaattir. Adam Kur'an diye açıklıyor. Yani Kur'an kastediliyor diyor. Yıllar önceki bir röportajında hocam konuşmasına şey diyor. Mesela sünnet Kur'an'ın beyanıdır diyor mesela konuşmasında. Yıllar sonra sapıtıyor işte. Şimdi zaten Cehmi akidesini çok net bir şekilde söylüyor. Bir de Darwinizm şeyini, yani evrim teorisi falan böyle şeyleri salınmaya başladılar. İşte Adem aleyhisselam olayını tek insan değildi. Onun gibi pek çok Ademler vardı. Bir sürü şeyleri var yani zaten. İşte Kur'an-ı Kerim alan kelamı değildir diyor. Yani tekfirinde icma edilen bir sözü Açıkça davet ediyor. Bunu söyle yani. Abdullah İzbayın'dır de böyle kader konusunda. İslamoğlu da kaderi inkar ediyor da iman esaslarından değildir Yahudin diyor. Yahudin'i Hristiyan'ın bile inkar etmediği bir şey. Adem Aleyhisselam'ın şey olmasını. Yani. Mucizeleri inkar ediyor mesela Allah Resulü'nün. <gülüyor> bir sürü şeyler var. Nereden geldik buraya? La ilahe illallah sözünü temelden oradan kaldıran şeylerde eee burada işte Müslüman dese ne olur? Elif Yüksel Müslüman dese ne olur? Resul'ü yani? kabul etmiyor. Postacı diyor. Kıkırdı mı hocam? Tabii ki. Yani rasulün hiçbir önemi yok. Bugün deizlik şey işte bu. Deizm budur yani. Beni hiçbir Resul, hiçbir peygamber bağlamaz. Ben Allah'a iman ediyorum. kendi anladığım şekilde, kendine inandığım, kabul ettiğim şekilde iman ediyorum. Budur yani. Deizm bu. İttiba tevhidi ortadan kalkıyor. Yani ittibada kişilik bile kalkıyor. İttibanın tamamı kalkıyor. <gülüyor> Kendisi Hocam, kalkıyor. Burada ayetlerde de inkar var. resul ittibaya ayetleri mesela. İşte onları hep Kur'an olarak şey yapıyor. Ama Mesela bu Nisa suresi 80. ayet. Allah'a, Rasul'e itaat, Allah'a itaattır. Burada Rasul'le kastedilen Kur'an'dır demeye getiriyor da bunun öncesinde, Nisa 64. Aynen. Ne diyor Nisa 64'te? Seni de, senden önceki Rasulleri de ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer burada Rasul'le kastedilen Kur'an ise Allah'ın izniyle mi itaat edilir? Allah'a Allah'ın izniyle itaat et gibi. şeye geliyor. İsimle gelen yok muydu peki? Bu şekilde isim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ismiyle. Onlar bunu atıf vavu olarak ele alıyor. Allah'a ve Resulüne itaat et. Rasule itibaya da Kur'an'a ittiba olarak şey yapıyor yani. Bir yerde bir tercüme şeyi vardı. Ya şeye söyledim yok diyor öyle değil diyor. Taatullahi. Allah'a itaat. şey. Baba'ya itaat. Allah'a itaatleri. An. Al, Nasıl tercüme diye ya? Şeyde bu Mehmet Sofoğlu'nun şey Neydi o Türkçe, Arapça bir kitabı var ya şey, Dil bilgisi kitabı Arapça öğreniyorum bu ne? Kalın, saman kağıttı Mavi Mehmet Maksut oldu mu? maksud Maksut oldu herhalde Evet. Onun şeyinde bir tercüme vardı Bu sözü biliyorsunuz mu? Ta'atullahi evve yani Allah'a babaya itaat, Allah'a itaattir. Ta'atul ebi ta'atillah mı? Ta i̇ki, i̇ki cümleydi de. Tercümede Allah'a itaat, babaya itaattir. Yazmışlardı. Babaya itaat, Allah'a itaat. Şey, tam tersini. Işte. Tam tefsir yapmıştı Bilmiyorum hadis mi de hadis Bana hadis değil, olarak geldim. Program bir örnek Yani dil hadisler bilgisinde yani kandide nasıl <gülüyor> ya, artık tamlamalarda mı, neredeyse neyin konusuysa örnek olarak hadis diye mi yazmışsın artık şey diye mi onu hatırlamıyorum. Dedim nasıl olur böyle dedim. Allah'a itaat, Baba itaat nasıl olur diyorum. Ya tercüme bu şekilde diyor. Tam tersi değil mi? Baba'ya itaat, itaat. Yok i̇şte orada öyle yazmışlar. Allah'a itaat, babaya itaattir. Şeklinde yazmışlar. Hadiste hadis şey, miydi şey, bu? Şey. Babaya itaat, Allah'a itaattir şeklinde. Ya böyle bir hadis var mı? Ya şimdi o, ne bağlayacaktın bu şeyi ya? Konuştuğunuz olayla ya. bir şeye bağlayacaktın. Dağıldı. İzat. Hocam, sünnetleri iptal etmekte tevhidi bozmuyor mu? Inkar etmek? Yani o insanların durumu ne? Yani onlara biz zındık mı diyeceğiz? <gülüyor> Mürtet mi diyeceğiz? Sünnetin hüccetini inkar eden yani hüccetini inkar eden Mustafa İslamoğlu Gilderaz ve Cenepe. Onlar müfettir. Bu Rasul inkarlı eşmanadır. Edip yüksel herkes böyle. Biri ama Mustafa İslamoğlu peygambere inanıyor, diğeri inanmıyor. İnanmıyor. Yani sadece o sünnetini inkar ediyor. Şimdi imanın tanımını ele alırsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neyine iman ediyor Mustafa İsmail? Peygamberi doğru. Şu Mustafa 3 Muhammed diye kitabı var. Değil mi? 3 Muhammed diye kitabı var. 3 tane Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e iman şeklinden bahsediyor. Hepsini de reddediyor. Peki Muhammed aleyhissat vesselam iman nedir? Bir şey Var mı? Ortada bir şey kalıyor mu? <Gülüyor> Mustafa İslamoğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl iman ediyor? İşte böyle biri vardır, yaşamıştır diye mi iman ediyor? Bu mudur iman? Bunu kafirler de yapıyor zaten. Evet, Müslümanların böyle bir peygamberi vardı, yaşadı. Kafirler de, ateistler de söylüyor bunu zaten. Peygamber sallallahu şey... inkar eden kimse kalmıyor ki o zaman. evet. Yani... He ka bir peygamber geldi. Tarih olarak benim. herkes biliyor bunu. Var evet. olmasına, yaşadığına ve tebliyatine dair. evet. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselamı diğer peygamberlerden ayrı. Bizim ona ittiba, i̇ttiba etmemiz. İttiba etmek tabii. Ki. Diğerlerine ittiba etmememiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmeliyiz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine iman ve ittiba etmek. Onun varlığına değil. Peki hocam mesela tevil konusunda mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın in getirdiğini inkar değil de yani çoğunu kabul ediyor mesela ama İsrailiyat karıştı diyor mesela. Yani burada İsrailiyat karıştığı için sahih de olsa bazı şeyleri alamayız diyorlar mesela ama çoğu sahih hadisi de kabul ediyor. Bu durumda mesela yani orada sayı olarak inkar ettiği şeyi mi almamız lazım? Yani dikkat almamız lazım. küfre girdiğine, yani imandan çıktığına delil olarak. Mesela sayı bir rivayette sayı bir rivayeti inkar ediyor ama bir başkasını da kabul ediyor mesela. sahip bir rivayeti yani bir hadisi. inkar etmedeki dayanağı nedir bu önemli? Yani ben aklıma uymuyor diyor mesela. Bu kafir olur. Çok var Ama eserde. usul olarak işte isnatla ilgili teknik bir bilgiye dayanarak bir şey söylüyorsa ya sapıktır, ya haklıdır. Ya bunu mazeret olarak söyleyeyim bir sapıktır veyahut da gerçekten haklıdır dediği gibi bir usul olarak zayıflık veya şazlık veya uydurmalık olabilir. Cehalettir. Şey, Söz konusu olamaz mı? Başka bir hadis geliyor onlar girip saatini bilmiyordur. İnkar etmesi mi gerekir? Diyor, Size bir fasık birisi tercih haber getirdiği ya. zaman inkar edin mi diyor ayette? Anlaştık. Fasık birisi bile getirse tercih olarak edilmiyor. Yani başka bir hadiste geliyorsa, öbürünü tercih ediyorsa sahihi buradan bilmeden. Abi inkar başka bir şey. Bilmiyorum demek, tevakkuf etmek başka bir şey. Yani sen bilmiyorsan hemen Ades'a inkar etmen mi? Yedir? Yok böyle bir şey. Olamaz. Bir de yaklaşma şeyleri zaten belli hocam. adı İşte sünnetlere şunlar girmiştir, şöyle rivayet etmişlerdir, böyle etmişlerdir. Zaten evet. onu inkar edecek adam zaten yaklaşması belli. Evet. Bu şekilde yaklaşıyor direkt. Şimdi ben... Ama kendi çok güzel yorum yapıyor ayet Adı Ades'in birisine dedim ki, bu ravileri zincirini falan at bir kenara dedim hadis kitaplarını falan at bir kenara dedim. Allah Resulüle çağdaşsın dedim karşı karşıyasın ve Allah Resulü sana bir şey söylüyor fakat senin Kur'an'dan bildiğine ters diyor ki Allah Resulü Kur'an'a aykırı konuşmaz ki iyi tamam <gülüyor> yani Öylemişsin. şimdi bir saniye böyle bir olay yani bizzat Allah Resulü'n karşındasın Kur'an'da ezbere biliyorsun ve sen de Kur'an'dan bildiğine aykırı bir şey söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Ne yaparsın? Reddederim dersen zaten bütün tezleri otomatikman çürüyecek. Bunu diyemiyor. Diyor ki Allah Resulü Kur'an'a aykırı konuşmaz ki. Bu aykırılığı kim belirleyecek? Elbette Allah Resulü Kur'an'a aykırı konuşmaz. Peki bu aykırılık ne? Aykırılığı kim belirleyecek? Şeyde de Kur'an'da da zahirle birbirine aykırı görünen bir sürü ayet çıkartırsın. Şöyle. Şimdi bak bu Murat Gezenler'in tayfasından birisi Murat Gezenler şey inkar ediyordu o zaman. Muaz bin Cebel radiyalarının Allah aracında secde etmesi meselesini. Böyle bir şey olamaz. Allah Resulü işte şayet işte bir kadın kocasına secde edebilecek olsaydı, şey e, Allah'tan kaynağı secde edilecek olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Bu şirk bir şeydir. Allah Resulü böyle bir ihtimalden bile bahsetmez. Diye inkar ediyorlardı. Aklı yaklaşıp. Dedim ki Zuhru Suresi 81. ayet. Şayet İsa Aleyhisselam'ın sözü Kur'an'da aktarılıyor. Allah oğul edinecek olsaydı ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum. Kur'an'da ayet? Yani bunlar çoğu zaman akıllarınla işte Kur'an'a aykırı gördükleri şeyleri ne yapıyorlar? Reddediyorlar ama Kur'an'da yine senin aynı usulden yaklaştığın şey var. Reddetmen gereken ayet var o zaman. Hocam bir de mesela şöyle bir şey olabilir mi? Mesela duydum ben bunu, geçenlerde konuştum. Bana diyor ki mesela e, sünneti Kur'an'la sünnet, arz, arz edersin. Mesela yoksa vicdanına bırakırsın. Eğer vicdanı kabul ederse yaparsın. Yoksa ben de şöyle şöyle dedim. Şimdi Allah Resulü dedim zamanında Allah Resulü abdest almak için bir kuyu var. Kuyuda mesela oraya e, köpekleşleri, hayızlık kadınların bezleri atılıyor. E sen şimdi vicdanına sorduğunda mantıken yani bunu alır mısın o sudan mesela? Allah azze ve celle ayette temizliği övüyor bütün mesela Bir kere Kur'an'a sünneti arz etmek nereden çıkan bir usul? Bir tane ilahiyatçı vardı tefsir hocası Ankara ilahiyatta konuşurken konuşurken konu şeye geldi. İşte İsa-ı falan filan yani deccal böyle şeyler. Yani tekrar nasıl oluyor? Mehdi, işte Kur'an'da geçmeyen bir akide esasını ben kabul etmem dedi. Dedim bu söylü nereden aldın dedi? Yani Kur'an mı söylüyor? Yani Kur'an'da geçmeyen bir esası Rasul söyleyemez diye. Biraksi Kur'an'da mutlak bir şekilde Rasulcude neyi verdiyse onu alın neyi yasak derhal terk edin diyor. Kur'an demir ayırt etmiyor yani, Rasul'den gelenlere. Yani. Sen bu ayrımı nasıl yaptın? Kur'an dışında bir akide esası, yani ameli de şey yapmıyor. Amel olabilir ama akide esası koyamaz Resul. Nasıl bu ayrıma Kur mı Kur'an'dan mı vardı? Dolayısıyla bu gibi kendilerinden usul koyanların e, bu usulleri başta Kur'an'a aykırı. Yani sünneti Kur'an'a arz etmek nereden çıkıyor? Artı, farz edelim ki böyle bir usul var. Kim arz edecek? Ve ne şekilde arz edecek? Bu arz işlemini yapan nasıl yapmış olacak? Kur'an'dan anladığıyla sünnetten anladığını birbirine çarpıştıracak. İyi Kur'an'ı anlamak zaten Resul'ün sünnetine bağlı. Yani onun beyanına bağlı. Sana da zikri indirdik ki, yani sünneti indirdik ki, insanlara indirileni beyan edesin diyor ayet. Yani Resul'den bağımsız Kur'an'a müracaat böyle bir şey caiz değil ki zaten. Sen sünneti Kur'an'a arız edeyim diyorsun. Yani Kur'an'a aykırı. Yani Kur'an'da yok ayrı bir şey. Var olana da aykırı. Böyle bir usul. Şeyde de mesela Kıyamet Suresi'nde de onu beyan etmek bize düşer. Yani mesela kapalı geleceğini bazılarını Sonra onu açıklayacağını söylüyor orada da. Yani, beyanı bize ettir diyor. Yani e, Allah üzerine alıyor beyanı. Narsın, Ama beyanı Resul'e bırakıyor. Allah üzerine aldığına göre bu beyan yine Allah'tan Resul'u nedir? Yine bu sünnetin karıcılığının hocalarından birine Allah ulan bu az önce bahsettiğim kişiyi. dedim ki Kur'an-ı Kerim tamamı cibrin indirmesidir doğru mu dedim. Tabii ki dedi. tamamı cibrilliğin indirmez. Dedim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de 4-5 çeşit vahiy şeklinden bahsediyor dedi. Bu vahiler kime yapıldı o zaman dedim. Yani bazen perde arkasından, bazen doğrudan indirme yoluyla, bazen cibril vasıtasıyla diyor dedim. Kur'an tamam cibril vasıtasıyla, vasıtasıyla ise diğer vahiy türlerinin muhatapları kimler? Doğrudan vahyetmesi kime mesela? Perdi arkasından konuşması kime? İkinci bir aşama olarak dedim ki ilhamı kabul ediyor musun? dedim. Tabi dedi. Kur'an'da var ilham etmesi. Yani Allah da ilham eder doğru mu? Tabi ki. Ben Bana da ilham olur. Başkasına da olur dedi. Dedim. Resule yapılan ilhamla ''Sana yapılan ilham bir midir?'' dedim. ''Tabii ki değil.'' dedi. İşte bizim söylediğiniz bu dedi. Yani meleklerin ilhamından bahsediliyor. Meleklerin ilhamına şeytanın karışmayacağını da, Rasule yapılan ilhamında yani vahye, şeytanın karşımayacağı da beyan ediliyor. Yani sana gelen ilham Allah'tan da olabilir, melekten de olabilir, şeytandan da olabilir, bunu bilemez. Ama Rasule yapılan ilham böyle mi? Değil. İşte sünnetin vahiy olduğunu söylerken bizim kastımız bu. Ya şimdi Kur'an mesela hıyaslayacağın zaman Kur'an okudukça kendin yeni okumadan hiç okumamış gibi olduğun ayetler çıkıyor. Evet. Yani sen hangi zamanındayken karşılaştıracaksın? Veya hangi ayetlerle karşılaştıracaksın? Yani bu işin sonu gelmez. Ya bu adamlar zaten siz de Allah'a namaz kıldırıyorsunuz dedik. Nasıl diyor? Dedi? İşte Salavatun min rabbihim ayeti var. Sen salatı namaz diye açıklıyorsun. İşte Rablerinden onlara namaz vardır. Bana dedim sen Arapça bildiğine emin misin dedim. Çünkü dedim Arapçanın daha ilk adımında elif takısı öğretiliyorduk. Marifetle Kuran Kerim'de es-salat kelimesinin geçtiği, elif lamlı geçti her yerde bizim namaz dediğimiz şey kastedilir. Ama nekre olarak geldiği zaman işte bu rahmet başka manalara gelir. Salavatum min Rabbim ise nekre olarak gelmiştir. <gülüyor> Onu ben şeyde söylediğim ya bir şey için sor Mesela şeyde de Fil mescidi diye geliyor ya mesela mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman. Orada da marife mesela... geldiği zaman her mescit olduğunu nekre olmadığı için orada zaten bir kayıtlama şimdi, yok mu? Şimdi e, kayıtlama var da şöyle bir şey. Elif Lam, taksı takısı e, birden fazla manaya gelir. Bazen işte e, cinsi tayin içindir. Bazen işte evet. mesela el var muayyen bir insan kastedilmez. İnsan cinsi kastedilir. Bunun gibi. Yani cinsi müstahrak olabilir. el mesacit kelimesi de işte bu hadisle birlikte e, marifeliğe delalet eder. Bu hadisle birlikte. Bu hadis olmasa El-Mesacid yani Allah'a tayin etmiş bütün mescidler İnsanların e, hep yani işin esasında ittiba tevhidi, yani tevhidin e, işte uluhiyet, rububiyet, ismi tevhidi sadece böyle tanımlanmasından kaynaklanan bir arzadan dolayı İslam içerisinde fırkalaşmalar kurup, yani bugünkü bidat fırkaları, ameli veya itikati fırkalar fark etmez. Bunların hepsi İttiba tevhidini, tevhidin bir cüz olarak ele almamalarından dolayı meydana e gelmiştir. İttiba tevhidi nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu dini beyan noktasında birlemektir. Bunu birlemediğinde, yani buradaki tevhidi, risaletteki tevhidi şey yapmadığında, işte mezhep imam diyor, dört mezhep diyor, falan diyor, filan diyor, alimlerin görüşleri diyor, bunları aslında birer rasul ediniyor reylerle açıklamalar giriyor. Dayandıkları, temel kural edindikleri, kayda edindikleri şeylerin çoğu reylere dayalı, aklı çıkarımlardan, istinbatlardan ibaret kaydeler. Dediğimiz gibi, mesela siz bu tarihciler, evveliyatında kelamcılar, kural koyuyor, diyor ki, mütevatir akide de delildir, ahat akide de delil değil ama amelde delildir, diyor. Bunu nasıl koyuyorsun? Kur'an'dan bir şey mi? Yani bu böyle bir kural koyman için mütevatir bir delilin olması lazım, değil mi? Yani en temel bir kayda koyuyorsun. Mütevatir bir delilin var mı? Yok. Buna mütevatir bir delil yok. Peki ahad olarak var mı? Ahad olsa kendine göre yine bağlamayacak. Mesela diyor ki Ömer radıyallahu işte Ebû Musa Leşer gelmiş kapısını çalmış. işte o ona bir şahit bulmayınca şey yapmadı. Onun verdiği haberi kabul etmedi diyorlar. İyi de kardeşim bu ahad bir haber. Ve sen dediğine de gelmiyor zaten. İkinci bir şahitle ne oluyor? Kabul ediyor. Sen iki, iki şahitle kabul etmiyorsun ki rivayet. Onlar belli bir sayıya ulaşıncaya kadar rivayetleri mütevatır kabul etmiyor. En az dörtten başlıyorlar. Dört, otuza kadar çıkıyorlar. Yüzlere çıkanlar var. Yüz tarik şart koşanlar. Ama en az şart koşan dört tarik mesela. E bu dört tarik de bile değil. Yani ee, kelamcıların usulüne göre... Bu delil getirdiğin rivayet mütevatir değil ve dayanağı da içerik de mütevatiri şart koşmuyor. Mesela demek ki ahad bir haberi kabul etmek gerekiyor. İkinci bir şahit geliyor, onlara göre ahad oluyor bu. O zaman kabul etmen gerekiyor. Delil getirdikleri şey de kendilerini naks ediyor yani. Yani hem haberin kendisi ahat hem de ahat haberi kabul etmek hakkında içerikte. Mütevatiri kabul etmek hakkında değil ki. Ve mesele ameli bir mesele, itikadın bir mesele de değil. Yani her taraftan tezat. Ama en büyük dayanakları bu. Muaz bin Cebel radıyallahu Yemen'e gönderildiğinde hangi sözle gönderiliyor? Muaz bin Cebel radıyallahu Yemen'e gönderilmesi mütevatir bir haber. Tek kişi. Veya yanında bir kişi olsa bile yine ahat bir tarik. Yani o mütevatir olmuyor. Beraber olduğu zaman. Diyor ki yani onlara ilk davet edeceğin şey kelime-i tevhid olsun. Bunu kabul ettiklerinde onlara namazı embet. Ve diğer farzları diyor. E şimdi bunlar haklı değil mi Yemenliler? Deseler ki ya işte sen tek kişisin, bize mütevatir haber lazım. 40 kişi gelmeniz lazım falan. Dört kişi en az, dört kişi gelmeniz lazım. Deselerdi, geri gönderselerdi. Bunlara savaş açılmaz mıydı? Veya savaş açılmasa bile hükümleri küfür olmaz mıydı yani? Peki bu tevhid ehli insanların hani birleşememesinin en büyük nedeni ne mesela? Hani Sünnetik, neden birlik olamayız? İttiba tevhid. İttiba tevhidinde esas alınmıyor ki adam. Bir yerde sünneti muhalefet var yani Allah Resulü'nün. İttiba sünnete ittiba, Allah Resulü'nün birlenmesi, reylerin dinde esas sayılmaması, kıyasın kabul edilmemesi gerekiyor. Şimdi hepsinde kıyas var. Diyor ki adam Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diyor. Dedim ki, kıyas ne o zaman dedim. Allah'ın indirdiği midir? Sen kıyası vacip görüyorsun. Yani, Edile-i Şerii'den, yani hükümün dayanaklarından görüyorsun. Kıyas Allah'ın indirdiği midir? E değil. O zaman sen Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi farz kılıyorsun. Ondan sonra başkasının tekvüre kalkıyorsun. Ve bu adamlar mesela namazın terkini küfür görmüyorlar. Allah'ın indirdiği bu. İşte falanca mesele göre diyor. Üç mesele göre küfür değil. O yüzden küfür değildir diyorlar. Yani o hadis var, ayet var. Ama sen üç mesele göre küfür değil diyorsun. Hani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek? Şimdi mezheplere uymayı eşittir. Allah'a ve Resulüne itaat. Bu mertebede görüyorlar çünkü. Yani ittibat evi diyor. Adam mesela bir kimseyi tevhid ehli saymak için işte Allah'ın uyuhiyetinde birlenmesi şart. Birledi. Rububiyet de birledi. isim sıfatlarında birledi. İşte Allah'ın semadı olduğunu inanıyor vesaire vesaire. İşte bu benim tevhid ehli kardeşimdir diyebilir misin? Onların tarif ettikleri tevhid tanımında bu şartları yerine getirin herkes tevhid ehli sayılması gerekir. Şeytan da. Şeytan da tevhid değildir o zaman. Allah'ın uluhiyetinde bir prüzü var mı şeytan? İblisin yani. Yakin'e daha çok. Heh. İman esaslarında, isim sıfat meselelerinde, rububiyetinde. Ben sizi görmediğinizi göreyim diyor kaç. Şeytanın, iblisin bunların hiçbirinde problemi yok. Ne, nerede kafir oluyor peki? İsim ve sıfat olmuyor mu? İttibada. Mesela Allah'ın hangi ismine, hangi sıfatına akıl, e, akıl, iman etmiyor? Mesela ben hani ondan daha üstünüm diyor mesela. Bu sıfatla ilgili mi? <gülüyor> Allah'ın hangi isminin sıfatını inkar etmiş oluyor? İblis e, emre itribada küfre giriyor. <gülüyor> Aklıyla itiraz ediyor. Kıyas yapıyor. قيasla katro diyor yani. Onların edille şeriyeden sayıda kıyasla kafir diyor yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Resuller eee vahiyden kimseler değil. Vahyin tebliğcileridir. Risalet dediğimiz eee resullük böyledir. Vahyi yani Allah'ın vahyini beyan ederler, açıklarlar, onu tebliğ ederler. Onların tebliğ etmekten başka şeyi yok Kur'an-ı Kerim açıkça ifade edildiği gibi. Yani vahye ittiba, itaat'tır mesele, amel. Amel de Resul'e ittibayla olacak. İttibata uy derken Allah'ın birlendiği gibi Rasul'ün de birlenmesi. Resulün ve Mürsül'ün birileriniz. Aslımız bu. Dini beyanda böyle. Başkalarına açıklattırmayacaksın yani. Şimdi Allah bir şey emrediyor. Ama o emrin üzerine şerh düşüyor iblis. Aklıyla. Kıyasıyla şerh yapıyor diyor ki Ya Rabbi sen böyle emrettin ama bak emri inkar etmiyor. Allah secdeyi emretti. Emri inkar etmiyor. Fakat diyor ortada bir şey var ben ondan üstünüm. Yani em, emrin içeriğini eleştiriyor. O fiili yerine getirmiyor. Yerine getirip de içerisinde böyle şeyler olsaydı biz bilebilecek miydik bunu? İçerisinde böyle şüpheleri, kuşkuları olsa onu Allah hükmedecek. Bize işte onu kafir tanımayı şart koşmayacaktı. Fiilen o emre itaat etseydi, tiba'yı yerine getirseydi yani. Ama fiilen de yapmıyor. Bu, şundan dolayı e, hadiste bildirildiği gibi kalp ile azalar arasında ayrılmaz bir e, bağ vardır. Yani kalp bozuk olursa azaların amelleri de bozuk olur. Kalp düzgün olursa azaların amelleri de düzgün olur diyor. İblis kalbinde böyle bir küfür itkabı olduğu için ameli olarak bunu gerçekleştirmedi ve bunu savundu. Mücerred fiilde Adem aleyhisselam da isyan etti Allah azze ve hava Ve Havva aleyhisselam. O da isyan etti değil mi? Aleyküm selam. Ama onlar ne dedi? Biz nefsimize zulm ettik ey Rabbimiz eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen elbette hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dediler. Yani o isyanı benimsemediler. Ona haklı gerekçeler bulmaya çalışmadılar. İstiğfar ettiler. İblis ise yaptığını aklamaya çalıştı. Bugün ee, yani kitaba üsnete yani Allah ve Resulü isyan edenler sınıflarda tamamen bu noktadan hareketle ayrılır. Yani kişi niye bidat sahibi oluyor? Bidat ehli veya müşrik oluyor. Yaptığı isyanı, yaptığı yanlışı temize çektiği için. Yani ehli sünnetten olduğu halde günahkar olanlar var. Zina da olabilir. Ehli sünnetten olabilir. Yaptığı şeyi günah olarak kabul ettiği için, bundan dolayı Allah'tan bağışlanma dilediği için Bidat ehli ise yaptığı çirkinliklerden dolayı başlanma dilemez çünkü onu temize çeker. Böyle olması gerekirdi. Bir de bir grubu, diğer bir grubu üstünlük sağlamak için mesela kendilerine ilim geldikten sonra bir gruba üstünlük sağlamak için. Evet, aralarındaki çekemezlikse de diyor mesela bakara 153'te, işte, 253'te. Işte. Dalı böyle. böyle. Yani. Yani onu, onun hani hata hatayı kabul etmek istemiyor o ilim geldikten sonra kendin orada. Evet. Hah kahşik bir benlik. Bu genel anlamda mesep bir inkar etmiyorlar hocam mesepci değil oraya? Tabii. tabii Mesepsizli şey <gülüyor> sapluk görüyorlar. Mesep savunma zaten tevhidi bozan şey değil mi hocam? Allah'ın evet. indirdiğiyle hükmetmeyi zaten devlete dışı bırakmıyor yani. Evet. Yani ilk önce kendilerini tekür etmesi gerekmiyor mu eğer mezhepçiyse? İşte, işte şimdi yani biz hep onu söylüyoruz. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Yani Allah'ın sizlere nasıl meselesi. Mezheple hükmediyor. Hatırlarsanız yani kayıtlar dinlediyseniz Ersin belki bizzat şahit. Ebu Anzallah'nın orada Arapça hocası çocuk geldi. İşte bu ıı, Misal 65'den tekfir, yani iman nefihi diğerlerden tekfir vesaire Söz konusu etti. Yani iman, nifak bu tanımlarda bayağı problemli. Dedim ki, sakalını kesen bir kimseye ne dersin dedim? Fasak derdi. Ama senin gösterdiğin, yani tekfir için delil getirdiğin ayete göre kafir oluyor dedim. Yani bir meselede Allah ve Resulü hükmettikten sonra başka bir şey tercih eden ne oluyor? Yani sen buradan tekfire getiriyorsun, yöneticili tekfir için bu ayeti getiriyorsun. Ama sakal keseni niye tekfir etmiyorsun o zaman? Rabbine yeminler olsun ki, meseleleri meselelerde seni hakem kılıp da verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı çekmeden teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu adam sakallığını kesme veya serbest bırakma konusunda ile muhakeme oldu mu? Olmamış. Olsaydı Rasul'ün hükmü belli. Ne yaptı? Muhalefet etti, teslim olmadı. Ne oldu bu adam? Onlara göre eğer bu ayetin e, tekfirin dayanı olarak ele alacak olursan her sünnete muhalefet edeni bu kapsama koyarsın. Her günah de bu kapsama koyarsın. Ama bunlar işte hükmediyor falan filan. Allah'ın izniyle başkasıyla hükmediyor. Bak dedim adam meyhane işletiyor. Küfür mü dedim hayır dedi büyük günahtır dedi. Dedim adam meyhane işletiyor. Emir veriyor, hüküm koyuyor, kanun koyuyor, şöyle şöyle içki vereceksiniz, şu saatleri de vereceksiniz, şu içkileri vereceksiniz, şu içkileri vermeyeceksiniz. Kanun koyuyor mu? Allah'ın indirdiğine aykırı. Küfüre mi girdi? Bunu hiçbir alim söylememiştir. Eşkıyalık yapıyor adam, yol kesicilik yapıyor. Şu saatte yol keseceksiniz, şöyle şöyle, şunlar alacaksınız, şunlar almayacaksınız diyor. Kanun koyuyor mu? Koyuyor. Allah'ın indirdiği mi peki? Değil. Peki şimdiye kadar hangi İslam alimi buna işte Maide 44'ten dolayı küfürdür demiş? Ve bunlar yönetici. Ev Tabii kendi yapacak. kapsamında yönetici. Sen evinde yöneticisin. İçki içen bir baba bunu zaman zaman örnek veriyorum ya İçki içen bir baba git bana içki getir diyor. Allah'ın indirilene aykırı bir emir. Bir kanun koyuyor aslında. Evladı getirse tavruta itaat edecek. Peki bunun koyduğu bu emir nedir? Şimdi fısk mı, küfür mü? Her gün bana akşam saat sekizde şarabımı getireceksin diyor mesela. Böyle bir kural koyuyor. Onlara göre küfür hocam. Ama biz burada kalbine bakıyoruz işte değil mi? Onlardan farkı mı Şimdi biz kalplerine bakamayız. Ay şey, fiilin, fiilin kendisi bir kere küfür değil. Bir kere Şura suresi 21. ayetiyle bunun ele alınması lazım. Ne diyor Şura 21'de? Yoksa onların Allah'tan başka dinden kendilerine meşru kılan ortakları mı var diyor? Minnet dini et dini el fılandan. Yani dine nispet etmedi sürece Mesela dese ki baba her akşam bana saat 8'de şarap getirmen dinen vaciptir. Veya caizdir dese, vacip demese, caizdir dese. Aa bu küfürdür. Maide tek küfür bu. Dine nispet etmek. Yani teşri böyle bir şeydir. Peki, oca... Cemaatle namaz yasaklamak da böyle bir şey işte. Bu o kapsamlar. Evet. Din, dinin e, ayarlarıyla oynamaktır bu. İstanbul Sözleşmesi de böyle bir şey. E, Tabii İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi şimdi e, farklı bir şey. Yani bunu dine nispet etmediği sürece alevutlak tekfirini gerektirmiyor. Ama içerik küfür mü? Küfür. Böyle bir kanuna muhakeme olmak tavukta muhakeme olmaktır. Tavukta muhakeme olmak istemek nedir? Hmm. Nifaktır. Hmm. Mesela kadın boşanacak ya. Boşanacak şu an. Mahkemeye gitti, boşanmak istedi ve mahkeme ne verecek? Ömür boyu nafaka dedi. Evlenmediği sürece ömür boyu nafaka kadına. İslam'da bu dört ay ön gündür. İddet süresi kadardır. Nafakası. Ömür boyu nafaka dedi. Ne yaptı? Bunu eğer kabullenip böyle bir talepte bulunursa ayrıldığı kocasından taaguta muhakeme olmuştur. Yani bu amaçla bu mahkemeye başvurursa. Ama boşanmanın başka yolu yok. Yani resmi nikahtan boşanmanın başka yolu yok. Ben bu şeyden kayıttan kurtulmak için başvuruyorum, ama o verdiği şeyde talep etmiyorum der. Yani onu anlaşırlar. Bu tahtam muhakeme değildir. Miras taksimi meselesinde de böyle. İslam'ın belirlediği mirasa bunlar uymuyor veya boşanmada yine eşit mal paylaşımı falanlar. Bunlar İslam aykırı şeyler. Kadın veya erkek. Bunu talep ederek başvurursam bazen kadın zengin olur, erkek fakir olur, mal kadınındır. Boşanmak için yani mal, eşit mal paylaşımı olduğunda bu mala sahip olmak için, malın yarısına sahip olmak için boşamaya başvuruyor. Böyle bir talepte de muhakemedir. Ama tavukta muhakeme Allah Azze ve Celle'nin kitabında nifak olarak tanımlanmıştır, münafıklıktır yani. İman yok ama İslam daki olabilir. Yani onu İslam dışına çıkarmaz o şey. Ama Allah katında kafir midir? Evet. Allah katında o kafirdir. Ama biz Allah'ın hükmüyle değil. Kendi hükmümüzle hükmetmek zorundayız. O kimse münafıktır yani. Hocam bu yöneticilerin verdiği hükümlerle mesela veya din verdiği hükümler din alimlerinin verdiği hükümler daha tehlikeli. Kitaba, sünnete aykırı olan hükümlerinden bahsediyorum. Çünkü din alimleri din namına. Mesela kadıların e, rüşvet alması küfre değer görülmüştür. İbn-i gelen bir sözde. Niye böyle? Çünkü kadılar İslam adına hükmediyor. Rüşvet aldığı zaman ne yapıyor? Batıl bir hükümde bulunuyor ve kadı İslam kadısı olduğu için İslam'ı temsil ettiği için o dinden bir hüküm oluyor. Helal sayılan bir hüküm oluyor. Bu sebeple küfre eşdeğer görülmüştür. Bu Diyanetin faize caiz evet. dönemesi gibi. Evet. Değil mi hocam? evet. Yani Diyanetin verdiği hüküm maide 44'ten küfre sebep olur. Ama yöneticinin koyduğu kanun aynı kapsamda değildir. Evet yöneticinin yaptığı bir tağutluktur, münafıklıktır, zındıklıktır diyebilirsin. Ama Diyanet helale harama hükmettiği zaman onunki mürtettiktir, kafirliktir. Yöneticinin Evet. Bu maide kurtarıda girebilmesi için hocam, içki Allah'ın diliyle helaldir, içebilirsiniz demek evet. serbest... Faizayı söylediler mesela, Hı. ev ihtiyaçtır, bu konuda işte kredi çekebilirsiniz diyor, caizdir bu diyor, bu Hı. küfür. Bir tane caizdir. Tayyip'in yaptığı da bu hocam, değil mi? camileri kapatması. Tabii. Bak camiye müdahale, müdahale farklı bir şey. Bak İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı tekbiri tarçılır dedik. Aynen. Ama cemaatle namazı yasaklamak burada kurtarmaz. Bunu hiç kimse kurtarmaz. Yani. Dinin bir delil getirdiği falan için diyorsunuz. Direkt cemaatle namazı yasakladığı için mi? Direkt yasakladığı için. Hem tavukluk Allah'ın dininde olan bir şey değil mi? Yani. Tabii. Yani bir... Dinde olan bir şey. Bir de buna tabi e, dini takviye de yaptılar. Aynen, de bir cemaatle birlikte, birlikte namaz kılmanın haram olduğuna fetva çıkardılar. Aynen. Neler neler yani. Bilmiyorum, o hucağlar da mı şey oldu? Imamlar. Ne? Hani imamlar, i̇mamlar da kafir oldu. Mi? Mesela, tabii e, maske olmalı, secde olmalı İmamlar da, cemaatler de cemaatler de hakeza. Yani böyle mesafeli namaz kılan, maskeli namaz kılanlar da hakeza böyle. Kendi mezheplerine göre değerlendiriyoruz biz bir de. Kendi mesleklerinde de bunlar caiz değil. Bunlar bunu vacip kıldılar. Buna uymayan ne yapıyorlar? Günahkar sayıyorlar. Hocam burada delil şey olabilir mi? Tövbe suresi 31. Evet. Hadi bir <gülüyor> Hazreti mesela Aynen. on yani onları Rab edindiniz diyor. Evet. Yani o Diyanetteki bütün hocalar bu hükmü evet. kabul ettiği için onların buna davet, ettiler, davet ettikleri için de bugün yani. polisler Tabii, şifre giriyor ki Aleykümselam. Aleykümselam. 5 <gülüyor> <Beş> oldu. <gülüyor> Selamün aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm. Hocam, içki satılan bir yerden bir şey temin edebilir miyiz? Girelim. Yani. Helalle harama ancak Allah ve Resulü hükmedir. İnsanlar içki satılan bir yerden alışveriş yapılmasının caiz olmadığını söylüyorlar. Buna fetva veren çok kimse var. Ama bunun haram olduğunu net ifade eden bir bilmiyoruz. Lanet ettiğiyle ilgili Lanet var. Taş yana, getirene, götürene, Bu büyük günah olmuyor mu hocam? Evet. Ama haram... içkiyi, içki satan yerden alışveriş yapanı demiyor ki. İçkiyi getireme, götüreme, sıkana, taşıyana... Tabii, tabii içki sebebiyle on kişi lanet edilmiştir diyor. Sen buraya on birinci katamazsın. Alışveriş, oradan alışveriş yapan demiyor. İçki içki almaktan bahsetmiyoruz biz. Ha, başka bir şey Ekmek mesela. alıyorsun, Anladım. bakkal içki satıyor. Kuru yemiş, kuru yemiş. Evet. Herhalde YouTube meselesi de buna kadar şey gelebilir hocam? Zorlarsan çok şey kendine günah sayabilirsin yani... İnsan kendi kendine şey yapıyor böyle şey. Yani bunun orada para kazanmasına vesile oluyor evet. falan filan muhabbetlerine gene evet. geliyor. Yani bunu vera olarak sen sakınabilirsin. Berat Ama bunu genel bu... hüküm olarak helallik, haramlık da böyle getiremezsin. Mesela şüpheli gelir sana sakınabilirsin. Ben içki satılan yerden alışveriş yapmam. Bu övülür. Veya ben işte YouTube'dan video izlemem. Bu övülür. Bu şüpheliden şeydir, veradır yani bu. Ama helallik, karamlık noktasında hükmün dayanağı yok. Böyle Buna delil olacağı şey değil. olabilir mi? Mesela hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, haram belli, helal de belli. Bunların arasında şüpheli şeyler var. Bunları terk eden imanın tamamı erdirmiştir. Korkus olur. Şimdi e, burada şüpheli meselesinde de bir kapalılık var. Şüpheli bir şey Üçüncü bir hüküm değildir. Yani ya helal vardır ya haram vardır. Şüpheli üçüncü bir hüküm değil. Bunun bilinmesi lazım. Şüpheli dediğimiz şey üçüncü bir hüküm değil. Helalden mi, haramdan mı olduğunu bilemediğin şeye biz şüpheli diyoruz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hasan veya Hüseyin radiyallahu Anhumadan, an ikisinden birisi. Diyor ki, yerden bir hurma buluyor, at onu. Kaka, kaka diyor. Çocuk daha küçük. Haklı, Ermen çocuk. Bunun diyor, zekat hurmalarından olmadığını bilseydim, yerdim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hurma helal mi? Evet. Helal. Yani hükmü belli. Üçüncü bir hükmü yok onun. Yani o şüpheli değil. Fakat, Başkasının zekat malı ehli beyti haram. Bu hurma zekat malından mı değil mi onu bilmiyorsun. Yoksa hurmanın hükmü belli. Helalden mi haramdan mı olduğunu bilemediğin şey e, şüpheli dediğimiz bu yani. Bakıncağımız şey bu. Faizle ilgili hocam bir lanet de var da bu. On, e, kapsamı ne mesela bunun? Mesela faize giren lanet kısımları mesela. Faiz veren, alan, satan ya da işte bunu şahitlik eden. Mesela fatura ödüyoruz. Ya da mesela ben mesela kart kullanmıyorum. Faizin tanımını yap. Hayat atmuyoruz şu an. Tanımını tanımın. Faiz nedir? Bir madam misliyle değiştirmek. Aynı malı aynı şekilde. Bir de misliyle değiştirmek mi? Şey mesela. Yani ne zaman faiz olur? Ne zaman faiz Var olur? Bak şimdi bir ben, malı... ben senden bir şeyi ödünç alıyorum. Veya satın alıyorum. Vadeli hı. olarak satın hı hı. alıyorum senden. Kaç anlaştık? 30 liraya anlaştık. Ben öderken sana 35 lira veriyorum. Faiz mi? Lira, Nasıl faiz? Niye faiz olsun ki? Artış var Biz uca. 30 liraya anlaşmadık mı? 30 liraya anlaştık. Tamam. 35 lira isteyen sen misin? Mesela siz veriyorsunuz. Ya ben yok, veriyorum. Yok. Şey oluyor. He. Yani ha, iki sen tarafın sen karşılıklı anlaşmasıyla anlaşma. Anlaşma. meydana gelen fazlalık evet, o faiz. Evet, Şimdi ben devletle bunu şey yaparken ben istiyor muyum böyle bir şey? Adam kendi kendine gecikmeden dolayı zorla alıyor bunu. Bundan benim vevalim var mı? Burada zalim devlettir. Aynen. Veya işte, işte Nema olayı oldu. Benim rızam olmadan işte benden kesinti yapıyor. Sonra bana fazla ödüyor. Bunda benim günahım ne? Adam kendi veriyor. Ben ben onaylamadım ki bunu. Bazı yerlerde onaylamışlar. Kendi isteğine tabi tutmuşlar. Ama bizim dönemimizde şey öyle bu onay yoktu yani. Bu Zorunlu yok. tutuyorlardı. <gülüyor> Peki kartla ilgili hocam var mı? Mesela kartta şey yani bonus şahit... olarak verdikleri şeyler mi? Ya mesela kart çıkartıyorsun hani bunun faizli bir işlem olduğunu biliyorsun mesela bunu ediyorsun. Şimdi bak banka bankalarla yapılan her işlem sıkıntılı. Şaibeli. Burada işte o hadise giriyor mu hocam şüpheli şeylere? Bunda şüphe bile etmeye gerek yok. Yani yani şüphe yok yani burada. Şimdi mesela alıştığın iş yeri mecbur tutuyor. Sen diyorsun ki burada yani biz buna mecbur kaldığımız için Allah affetsin diyorsun. Ya Bu caiz bir şey olduğunu söylemiyoruz ki biz bunu. Ya mecbur kaldın. Ya zaruret sebebiyle ya ihtiyaç sebebiyle haramlar e, ram, ruhsat verilmiştir. Ruhsat verilmiştir demek o helaldir demek değil. Domuz eti ruhsat veriliyor değil mi? Belli durumlarda. Ama domuz eti helal değildir. Haramdır yani. Ama ruhsat verilmiş zorunda kaldığın zaman. Zorunda kalman zaman yine haramlık hükmü devam ediyor. Bu gazinete gider mi hocam? İçki satan yerden başka bir şey almak gibi. Veraya girer. Şey ondan sakınma. Ama bundan dolayı işte bir kimse vera sahibi olmadığı için eleştiremezsin yani. Ama bu yapılıyor da hep yani. Hocam şey konusunda kafirlere uygulanan hecir, müşriklere uygulanan hecir, bidabçilere uygulanan hecir. Bunların hepsi benim şu an anladığım kadarıyla farklı. farklı. Müşriklere uygulanan hecirle Bidatçilerle kafirler arasındaki fark ne? Tam böyle bir çizgi olur. Bir kere müşrik dediğimiz kafirdir. Onun eşit. Yani Müşrik kafirdir. Yani ateistleri kastediyorum ben mesela. <gülüyor> Kafirlerle, <gülüyor> bidat ehli. Heh, kafir. Kafirlerle. Kafirlerle bidat tehlikesi. Hah. Kafirlerle bidat tehlikesi arasında. Şimdi e, <gülüyor> kafirlere mesela şey Münteha Suresi'nin 8 9. ayetlerinin gereğine göre bir muamele söz konusu. Dininizden dolayısıyla savaşan, savaşmayan ayrımı var. Bunlara iyilik ihsanda bulunmak. Bunun mertebeleri var kafirlerle ilişkilerin. Ama bidat ehli dediğimiz kimse, ehli İslam'dan göründüğü halde bizim dinimizin aslına müdahalelerde bulunan kimselerdir bunlar. Daha fazla sakınmamız gereken, mesela bir kafire, Yahudi ve Hristiyan'a, selam verip almak, selam verdiğinde almak caiz kılmışken daha eline bu ruhsat verilmemiştir. <gülüyor> Firavuna yumuşak konuşma izni verilirken, daha eline yumuşak konuşma izni verilmemiştir. Mesela Allah Rasulü vefat ederken yanında bulunuyor. <gülüyor> bunun yaptığı ama mesela orada Allah Resulallah yanında bulunması ona eşlik ama bidat ehlini o şekilde yapamaz yani. evet. Evet. Evet. Evet. Sırlıksız. Sırlıksız. müşri cenazesinde ziyaret etmen var. var, Yahudi Hristiyan komşuna iyilikte bulunman ziyaret etmen var, bidat ehline böyle bir ruhsat yok, bunun sebebi bidat ehlinin daha çok zarar verici olmasından dolayıdır bir Yahudi Hristiyan bellidir. Yani onun küfrü bellidir. Ee, senin buna iyilik yapman başkalarına bir zarar vermez. Başkalarının akidesini etkilemez. Ama bidat ehliyle bir takım ilişkilerde bulunmak e, başkalarının sapıtmasına sebebiyet verir. gibi hocam değil mi? Yani mesela... Şimdi e, bidat ehlinin de mertebeleri var. Mesela sünnet inkarcıları farklı bir konudadır. Yani itikadından dolayı tekbir edilen bidat ehli var, tekbir edilmenin bidat ehli var. Tasavvufçular dediğin zaman çok genel birisi. Tasavvufçular içerisinde itikadı, küfür olanlar var, olmayanlar var. Sadece bidatçı olarak ameli bidatlarla kalanlar var. Bunların ayrımlarını da bilmek lazım. Mesela vat edilmiş cütcar, kafir olanlardır. Allah'tan gayrından yardım istemeyi e, meşru sayanlar bunlar itikadına küfür olanlardır. Ha, böyle olmayan tasavvucu var mı? Olabilir. Geçmişte vardı. Şimdi var mı bilmiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Yani zamanımıza böyle bir tasavvucu yok dersek Bir tane vecihi hoca vardı. Arapça kitaplar alırdım bundan. Ben tarikatı terk ettiğim sıralarda işte niye bıraktım falan filan dedi. Ben de şirk meselelerini falan söyledim. Yani dedi bazı şeyler var dedi. Yani bizim de dedi. Mesela hatmemizde dedi. Kainatın yegane mutasarrıfı. Ahmet Zevettin Haznevi. Ahmet el Haznevi. Falan filan. Böyle ibareler var dedi. Ben bunları çıkardım dedi. Yani böyle şeyleri kabul etmiyor ama bidat olan tarikat elimlerine şehlik yapıyor bu adam. Devam ediyordu. Bidatlar vardı yani. Ama şirk olan bazı şeyleri böyle fark ettiğinde buna da yani geleneğe o. Bağlandığı yerin geleneği o. Bunu ortadan kaldırabiliyor yani. Şeyden dedim hocam. Hani zarar verme açısından söylediniz ya. Bunların evet. zarar vermesi daha hani toplumun mesela ateist veya deist olmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi. Mesela ateistlerin ve deistlerin en çok paylaştığı mesela böyle İslam'la alay edici videolar hep tarikatçıların videoları. Evet. En çok bunların videolarını paylaşıyorlar. Yani. Biz deistlerin şeyinden bahsetmiyoruz ki. Müslümanların zarar görmesinden bahsediyoruz. Müslümanların akidesine zarar vermesinden bahsediyor Ya Müslümanken mesela ateist <gülüyor> olan yani bunlar yüzünden çok değil. Ya o o bahane, o ortaya koydukları bahane. Yani kendileri böyle söylediği için böyle. Yani. O grup hocam cehalet sınıfına mı diyor cahil? Yani ma cehalet madde olabilir. Mi? Bak bidat olan kimseye cahil bile olsa bera uygulanır. Yani cahil ettin, falan falan bizi aşar yani. O Allah ekender arasında Bize vacip olan şey bidat sahibinden. Bak bidat sahibi vardır, mübdedi vardır. Sahibül bidat ve mübdedi. Mübdedi bidat çıkaran e, onun ehli olan kimsedir. Bidat sahibi ise ehli olmadığı halde bir takım bidatları olan kimsedir. Bir şekilde işliyor bu bidat. Bizim her ikisinden de teberrüt ecir uygulamamız gerekiyor. Hüccetli <Gülüyor> ve hüccetsiz. Evet. Hüccete ulaşması şart değil, bidatlı ise bidat işliyordur, ondan ecir uygularsın, sakınırsın. Hüccet konusunda da hocam bahsettiğiniz şu Hı. andaki, yani daha önceki durumumuzda şeyde kişinin kendine has hükümler verebilmesi, bidatçıda da aynı mı? Şu anda mesela diyoruz ya, toplumda kişinin Müslüman olması. Bu pandemiden dolayı gelen yeni şeyler mesela devletin bağlayıcının kaybetmesi şu andaki. Bundan dolayı mesela çünkü şey bidat, diyorsun, bidat meselesinde olabilir. bidat meselesinin devletle hiçbir alakası yok. O yüzden biz bidatçilerin bidatçı olduğuna hükmediyorduk. Evet. Bunun Peki, sebebi ne de? Çünkü e, bu hac cezasıyla alakalı bir şey değil. Mesela cezasını ilgilendiren bir hüküm olsa, mesela mürtet hükmü had cezasını gerektiren bir hükümdür. Ve hat cezalarına hükmetmek kadıların işidir. Ama bidatçinin bidatçı olduğuna hükmetmek hat cezası ile alakalı değil, hecir uygulamanla alakalı. Bu e, bizim işimiz zaten. O yüzden devlet olsun olmasın bizim bidatçının satılmamız gerekiyor. şirinin alim yani alimler fetva verir mesela bidatçı olduğuna veya bir, bir başka ünlü bir kişinin e, bak şey olmasına alimler bu ayyen falan... bir şahsın müptediği olduğuna evet ilmi hükmeder. Ama sen birisinde bidat görüyorsun ondan sakınacaksın. Evet. Tamam. Yani şahsına hükmetmekten bahsetmiyoruz. Ne dedim? Sahibul bidadan da sakınacaksın. İşte o bidatçıdır demeyeceksin sen. Ama bidat sahibidir, uzak duracaksın. Hükme vermeyeceksin. Tabii hüküm vermeyeceğim. Onu iyi ehli hükmetsin. Şimdi, <gülüyor> buradaki en büyük yanılgılardan birisi, yani bu yaklaşımdaki handikaplardan birisi şu, sen birisinin sünnet olduğuna neyle, sünnet ehli olduğuna neyle hükmetti? Yani buna hükmederken Tabii. alimi aramıyorsun, sünnet ehlidir o diyorsun. Nasıl hükmetti? Nereden biliyorsun sünnet ehli olduğunu? Bir kimsenin sünnet oh, ehli olduğunu e, söyleyebilmeyen için mesela Ahmet bin Amber'in o usulü sünnete zikretti 50 küsur madde var. Bir kimse bunlardan birine dahi muhalefet etse sünnetin ehlinden değildir diyor mesela. Ve bu sadece Ahmet bin Amber'in de söylediği şey değil yani. E, menheç kitaplarında eski ulemanın hep tayin ettikleri şeyleri aynı maddeler. Yani sen o kimsenin ee, sünnet itikatları üzerinde olduğuna hükmediyorsun burada alimi aramıyorsun sen alim misin de falanca işte bidatçı diyorsun buna hükmediyorsun veya diyor ki ben işte hoca ona bidatçı diyor da ben buna katılmıyorum diyor yani ben hocaya bu konuda uymak zorunda değilim ben taklitçı değilim diyor ya sünnet ehli olduğuna sen nasıl hükmettin Alimsin. madem öyle alim değilsin Hı. Hı. Hı. bir kimse de asıl olan sünnet ehli olmak mıdır yani biz mesela Türkiye'de, yani Müslüman çoğunluğu aslı Müslüman olan bir ülkede asıl olan Müslümanlıktır diyoruz. Küfrünü gösteren, şirkini gö gösteren bir şey olmadığı sürece değil mi? Evet. Asıl bu. Sünnete, bidate hükmetmekte böyle bir şey yok. Asıl olan sünnet ehli olmalardır diye bir kaide yok yani. Türkiye'ye baktığın zaman asıl olan bidat ehli üzerine olmalısıdır. Bir o kimse de sünnetin esaslarını birleştirdiğini, kendisine topladığını görürsen ancak o zaman sünnetiydi diyebilirsin. Bu toplumda. Çünkü bu toplumun asıl temel akidesi bidattır. Yani sokakta gördüğün bir adam, aslı, aslı itibariyle tanımıyorsun, aslı itibariyle bidattır o. Sünnet değil. Hele bidatini görüyorsan bir de, o zaman sakınman, hecriri ic, icap ediyor. Bilmediğin için hüsnü zannedebilirsin. Sünnet ehli olabilir diyebilirsin. Ama bidatini görüyorsun. Görmediğimiz süreci. Görmezsen tevakf edersin. Hüsnü zannedebilirsin burada. Yani adamın biz zahirine göre, yani bir durumunu bilmediğimiz sürecin zahirinde eğer sünnet şey varsa buna hüsnü zannederiz. Yani. Evet. Ama tarikata gittiğini görüyorsun. Derneğe gittiğini görüyorsun. Onlarla haşr olduğunu görüyorsun. Bunun için yer bu geçen ki o şeydeki partıdaki o tekfircilerin geldiğinde de hocam onu hani sakallı sarıklı gördüğümüz için sizi aslında tarikatçı diye düşünüyoruz. Yani bu bugün diye düşündüğümüz kişilerin aslında onların dedikleri bir nevitte doğru. Yani Gene de ya tarikatçı oluyorlar yani. Yoksa normal insanlarda bu şey zahir. insanlarda zahiri olmuyor yani. Şimdi e, burada peki İslam'ın ölçüsünün bazalmış sünnetin ölçünün bazalmış yoksa buradaki gördüğü şeyde olduğu şey mi bazalmış? Sünneti bazalsa tarikatçılara üstün zannetmesi gerekir. Şu ne olabilir diye. Tarikatçılara. Kendi Diğerlerine değil. Kendilerine selam etmem, Yani. Hı. Burada gene şey bidatcı olduğu yani toplumun. Evet. Zahirinde gördüğümüz kişi o zaman yani hüsnü zan etmemizde bile burada şey sıkıntı yok mu hocam yani? Yani sakallı şeyse o zaman zahirine göre bakacaksak bu sünnet tehli olabilir diye hüsnü zan etmemiz gerekiyor yani. Yani zan hakkında bir şey ifade etmez. Bir kere burası böyle. Yani biz zanla değerlendirmiyoruz insanları. Hüsnü ederiz veya zan edebiliriz. Ama zan hükmün dayanağı değildir. Yani hükmetmiyoruz burada tevekkuf ediyoruz. Ama bidati o, aleni ortaya koyan birisi ise o zaman o hükmü giyiyor. Zan kalkıyor ortadan yani, yakın meydana geliyor. Yani ben sokakta yürürken bir böyle sakallı, sarıklı birini gördüğüm zaman yani bana selam verecek diye ben yolumu bile değiştirdiğim oluyordu hocam. İşte bu yanlış bir yaklaşım, niye biliyor musun? Şimdi sarık sarmak sünnet mi bidat mı? Sünnet. O zaman sünnet olduğu, sünnet ehli olduğuna e, üstün zannetmek daha ağır basıyor. Zahiri bu. Ya tekfircidir diyorsun, yeterkaççıdır diyorsun kendi kendine. Burada selam verse alırsın yani şey değil. Sakatsızlar bir türlü. Yani sarıksız var. gezenlerde de bidat takip yani o asıl e, zanlı galip sarıksız gezerlerden. Yani, yani sen hüsnizan zan ettin birisine sarıklı sakalı ta, e, tasavvufçu diye zannedersem bu yanlış bir zan olur. Ama hüsnü ettin, el-i olabilirdi ama baktım tasavvuf çıktı. Bunda senin kaybedeceğim bir şey yok. Aslı hocam o sakallı sarıklıya hüsnü etmek evet, değil mi? Evet. Aslı mı Onu demeye çalışıyorum yani. Yani biz ölçümüzü, asl, aslın ölçüsünü kitap ve sünnetten, sel, selefin menhecinden almak zorundayız. Ona baktığın zaman bu böyle. Ama yaşantımızdaki ortama bakarsan olmaz yani, bu olmaz. Adam mesela düşün, bizim siteyi takip ediyordur. O yüzden veya bir şekilde sarın sünnet olduğunu duymuştur, sarıyordur falan. Bir şey. Düşük bir ihtimal bile olsa böyle. Şimdi... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baskına gönderiyor. ya Allah Resulü bu. Niye hicret edip gelip Müslümanların arasına katılmamış demiyor bak. Diyor ki sabahı bekleyin, ezan sesi iştirseniz dokunmayın. Bilmiyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a ittiba eden kimseler var mı yok mu? Yani bunları pazarmak zorunda, zorundayız, zorunda zorundayız yani. yani. bizim bilmediğimiz sünnede kimseler olabilir tabii ki. Şey gibi hocam, mesela... ama maske takıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> de, var, <değil> <gülüyor> Sakal bırak... maske de işte mesela şirkin, zahirde görünen şeyi, ama maske takan herkes müşrik mi? Biz bunu söylemiyoruz evet, ki. Ya. Maske takan sakallılar <gülüyor> Şey hocam, mesela bir adam biriyle sakallıydı, selamünaleyküm dedik bir kere. On beş muhabbet şey oldu. Çocukların şeyini falan gördü. Hangi bahçenin üzülüsün diyeince benim nevrim döndü. Yani buna buna hırsız zannedilmez herhalde. hocam. Bahçenin gülü deyince. O iş o cahil ya. Yer belli oluyor. O cahil. Selefiyiz. Biz dahi deyince de zaten bir şekli değişti. Tabii ki Selefi işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın yorumları. Onun Sizde de müslümanını, siz de oradan gideceksiniz evet. diyemem ama neredeyse. Bunu, bunun sebebi biraz Selefi geçinenlerin herkesi kocaklayan bir davet yapmaya çalışması. Ya o da Müslümandır, o da şeydir falan filan. Yahu Selefilik ayrı bir din. İslam'ın aslıdır. Diğer cemaatler ise farklı bir dine mensuptür. Yolları farklıdır. Hanefilerin, Maturdilerin, Tarıkatçıların bunların dini farklı, Dinde farklılığımız var. Yani yollarımız ayrı yani. Ama halk bunu nasıl bakıyor? İşte o da Allah yolu, bu da Allah yolu. Yani avam halktan bahsediyorum. Belli bir ekol mensubundan bahsetmiyorum. O da Allah diyor, bu da Allah diyor. İşte buna giderim, bunu beğenmezsem öbürüne giderim mantığıyla bakıyor. Öyle değil. Tek bir tane hak var, onun dışındakilerin hepsi sabıklıdır. Toplum şu anda selefiliği hocam. Şimdi diğer selefin geçinenler böyle demiyor, diyemiyor. Böyle inansa bile bunu dillendirmiyor tek hak bizim yolumuz, selefilik yoldur demiyorlar. Yani söylemiyorlar yani. Davetin çizgisini belirletmiyorlar. etmiyorlar. Kardeşim, eri eri doğruya doğru. Biz sizin yolunuzu, menhecinizi tanımıyoruz. Biz bir tane menhec tanıyoruz. O da Allah Resulü'nün ve ashabının yoldur. Diğerleri kardeş kardeş geçinmeye çalışıyor. İşte Kimse kimseye deniz uzatmasın şey yapmasın falan filan. Bak Nurettin Yıldız sözde selefiydi ilk başlarda. Yani Baktı ki olmuyor, şey yapamıyor. Hiç kimseye taş atmayalım, şey yapmayalım, hepsinin güzel yerlerini ne falan. Bugün o hale geldi ki şimdi onun suratına vurmak lazım bu sözünü. Herkesin bir tarikata bağlı olması lazım diyor. Şimdi suratına vurmak lazım. Al işte Fatih Nurullah buna bağlandıysa senin bu sözünden sonra ne yapacaksın? Yani bu sapıklık buna benzer sapıklıklar yapmayan tarikat yok neredeyse. Nasıl sen bunu söylüyorsun yani? Bir de o kadar tevhidden haberdar olmuşsun, eğitimini almışsın yani. Dinini korumak için herkesin bir şey yapmamanasını tavsiye ederim diyor. Ne bileyorum şimdi merkezi videolarını dinliyorum acaba. Hasan el -Benna ya ben şimdi nasıl müzik değilim. <gülüyor> yani o da raptı yapıyordu. Dersen. Yani Hasan el Bena'dan vazgeçemezsen. Yani kişilere bağlayarak demek ki bunların şeyi. Ha, o cenneme girerse ben de girerim gibi bir şey oluyor. Tarıkatçılar da bunu söylüyor zaten. Evet. Adamlar duygusal yaklaştıkları için. Ya işte Allah Ahmet'e rüfai gibi bir zatı cenneme koyacak da ben mi cennetli kulacağım? Yani ben kimim, Ahmed i Rufa'yı Onun ibadet yanında benim ibadetim nedir? Onun ilmi yanında benim ilmim nedir? Bu duygusal yaklaşım ne olur? Değerlendiriyor. Yani Ahmed i batıl üzerinde olacak da benim gibi günahkar birisi hak üzerinde olacak. ha? Böyle duygusal değerlendirmelerde. Bu hakkı bilmemekten tabi de Ebu Talip müşrik olarak öldü. Ebu Süfyan Müslüman olarak öldü. Böyle bir şey yani. Şiiler bunu kaldıramıyor mesela. Kabul edemiyorlar. Duygusal yaklaştıkları için. Ebu Talip Allah Resulüne elinden gelen her desteği yapmış. Ama müşrik olarak ölüyor. Ebu Süfyan da ömrünün çoğunu Allah Resulüne karşı savaşmakla geçirmiş. Ve bu Müslüman olarak ölüyor. Adam bunu kaldıramıyor. Bu sebeple Ebu Talbi Müslüman yapıyor, Ebu Süfyan'ı müşrik diye itikad ediyor. Nasıl o iman eder ya? Allah Resulü'lle savaşmış hayatı boyunca. İslam'da da yaptığı bir şey yok. Evlatları da hayırsız çıktı. İşte biri Muaviye, öbürü Yezid diyor. Şeyi, torunu yani. Bir de Yezid diye oğlu var da. Yani Yezid bin Muaviye'nin amcası... Yezid bin Ebi Süfyan var bir de. Muaviye Radyalan'ın kardeşi Yezid var bir de. O ha. hayırlı sahabelerden birisiydi. Ve bu talebi de Ali Radyalan'dan dolayı mı şey çıkarırız? Şimdi Mustafa İslamoğlu Şia o dönemde Şia idi. Şimdi iyice cehminleşti de diyor ki işte peygamberin hani amcası müşrik olamaz falan filan. Yani Ebu Talib'i aklamaya çalışıyor aslında. Ebu Leheb'e gelince diyor, o öz amcası değildi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a yani, da öz amcası değildi diyor. Bir başkası, bir ara, onun herhalde videosunu an kaldırdılar. Çünkü böyle bir vartası vardı. Tepe i̇şte Suresini çok fazla okumayın, Allah Resulüne eziyet vermeyin. <gülüyor> Haydarbaş böyle şey oldu. Ebu Talib mesela. Ebu Talib'i Müslüman yaptı. Şey oldu sonra, hafizi oldu. Oh, my God.